Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletle Alegül adresinden gelen sorularınızı yine İsmail A. Fıkır Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda İlmihal.com.tr sitesinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımıza hem soru cevap şeklinde hem de program şeklinde ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyi. İyilikler versin inşallah. Cümlemize inşallah. inşallah. İlk sorumuz hocam. E, dedem 70 yaşında prostat hastası sonda takıyor. Namaz kıldığında her namaz vakti abdest mi alması gerekiyor yoksa tevmim yapsa olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu ve sellem ve ba'du. Tabi sonta takılmış olması bu kimsenin özürlü olmasını gerekli kılmaz. Önce şunu tespit etmemiz gerekir. Bu zat özür sahibi midir, değil midir? İkinci olarak da özür sahibi ise bu kişinin abdest almasında yani suyu kullanmasında kendisine yönelik herhangi bir zarar var mı yok mu? Bu konuda bir zorluluk söz konusu mudur? Yanında buna yardım edecek kişileri var mıdır yok mudur? Buna göre mesele şekillenecektir. Tabii öncelikle bu kimsenin özür sahibi olup olmadığını tespit etmemiz gerekir. Bunu da şu şekilde tespit edeceğiz. Bu kimseden idrar sızıntısı yani idrar. Ee, namaz bir namaz vakti içinde on namazı kılacak kadar fırsat vermeden devamlı bir şekilde akmış mıdır? Bu iptidada şarttır. Yani özür sahibi olabilmesi için Hı. istimrar dediğimiz devamlılık ki bu hükmen de olabilir. Hükmen kast edilen aralarda kesintiler olsa da bu kesinti namaz kılmaya yetecek kadar bir kesinti değil. Hı. Bu şekilde bir devamlılık söz konusu olmuş mu? Eğer olmuşsa artık bu insan özür sahibidir. Özür sahibinin devam edebilmesi ise başlangıçta olduğu gibi istimrarı aratması. Yani devamlılık şartı yoktur. Artık bundan sonra her namaz vaktinde bir kere bu izrar sızıntısı oluyor ise bu kimsenin özür sahibi olması devam eder. Özün nihayete ermesi ise Tıpkı başlangıçta olduğu gibi iptidada nasıl ki istimrar yani devamlılık aranıyor ise nihayette de o özrü sabit kılan şey ki konumuzda idrar kaçıntısıdır. Evet. Bunun daimi olarak olmaması gerekir. Yani şöyle bir örneklendirme yapacak olursak diyelim ki öyle vakti girdiğinde kişide özrü gerekli kılan o özür akmaya başlıyor, gelmeye başlıyor ikindi vaktine kadar da bu kişiye fırsat vermiyor. Hı hı. Namaz kılacak, abdest alıp fırs namaz kılacak kadar bir fırsat vermiyor ise bu insan artık özür sahibi olmuştur. Bundan sonra ikindi ile akşam arasında bir kere bu akıntısının olması yeterlidir. Devam etmesi şart değil. Evet. Özürden kurtulabilmesi ise bir vakitin tamamında hiçbir şekilde akmaması hı. gerekecektir. Şimdi bu kişi böyle olduğunu varsayacak olursak artık bu özür sahibidir. Çünkü son ta takıldı dediğine göre idrarı e, akıyor. Evet. Ha, kendi iradesiyle mi oluyor, iradesiz mi oluyor? Buna göre de hükümlerde farklılık olacaktır. Ama diyelim ki kendi iradesinin dışında devamlı akıyor ve fırsatta vermemiş, iptidada ve bu insan özür sahibi olmuştur. Bu saatten sonra her namaz vakti girdiğinde bu insan abdest alır ve bu abdeste o vakit içinde dilediği kadar namaz kılabilir. Hı vaktin çıkması durumunda ki tercih edilen görüşe göre Hanefi mezhebinde vaktin çıkmasıyla abdest bozulmuş olacaktır. İkinci bir vakit için yeni bir abdest alması gerekir. Evet. Peki sualdeki ifade edildiği üzere bunun abdest almasında bir zorluluk söz konusu ise teyem alması olabilir mi? Hı hı. E, tabii bu zorluluk nedir? Önce bunu tespit etmemiz gerekir. Eğer bu zorluluk suyun vücuduna zarar vermesi gibi bir zorluluksa zaten böyle bir durumda hükmen suyu kullanamıyor demektir. Özür sahibi olması ayrı bir konu, hükmen suyu kullanamaması ayrı bir konudur. Hı hı. Bu durumda zaten temimi mübah kılan bir sebep oluşmuştur. Hı hı. Ama yok suyu kullanabiliyor ama bunda bir haraç var, bir zorluk var veyahut da bireysel olarak kendisi bunu yapamıyor. İlla ki birinin yardımına muhtaç ise bu durumda o birinden yardım talep etme zorunluluğu var mıdır yok mudur? Bu konu ise Hanefi fıkhında tartışmalı bir konu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah bu kişinin namına diyor ki, bir başkasından yardım talep etmek suretiyle o işi yapabilmek kişi için bir ıstıtaat yani bir güç yetirmek değildir. Hmm. Bu sebepten dolayı bu insan hiçbir kimseden yardım talep etmeden de direktmen temime başvurabilir. Yani önce yardım talep etsin, evet. yardım edilmemesi durumunda yapsın şeklinde değil. Tabi bunun... Ee, Parayla tutmuş olduğu bir hizmetçisi yoksa, hmm. çünkü parası var hizmetçi tutmuş ise bu durumda o kişinin ıslı kendi ıslı taatıdır. Ee, onun yardım etmekle mükellefiyeti vardır çünkü onun bedelini vermiştir. Böyle bir durumda tevim olması caiz olmaz. Ama yok maddi imkanı buna müsait değil, böyle bir hizmetçisi yok. Ama birine ricada bulunsa belki yardım eder öyle olsa bile bu hanife Rahimullah diyor ki hayır diyor bu konuda müdana etme mecburiyeti yoktur. Bir insan bir başkasından yardım talep etmeden de direkt men olabilir. Ancak bu noktada İmam buyusu ve İmam Muhammed rahimehumullah diyor ki hayır bu gibi durumlarda yardım talep edildiğinde yardım esirgenmez. Genelde yardım edilir. Evet. Dolayısıyla önce bu insanla düşen birinden yardım talep Hı -hı. edecek, yardım isteyecek. Etmemeleri durumunda kendisine yardım noktasında müsbet bir dönüş olmaması durumunda teyemm eder diyor. Ama öncelikle bunu yapacak. Hı -hı. Şimdi bu gibi kardeşlerimize de bu ihtilafı göz önünde tutarak kendi hallerine göre bir yol haritası çizmesini tavsiye ederiz. Yani eğer birilerine yük oluyorsa onlar belki talep ettiğinde bunu yapıyorlar ama kerhan yapıyorlarsa böyle bir durumda bu Hanife rahimullah'ın da dediği üzere hiç onlara müdahale etmeden, hiç onlardan böyle bir talepte bulmadan yanında temim alacak bir to, işte toz, topraklı bir şey veya tuğla konulabilir. Onunla teyemmümünü alır, vakit girdikten sonra namazını kılar. Ama yok öyle bir sıkıntısı yoksa abdest alabilecek bir durumda ise veya etrafındaki insanlar zaten yardım etmek için bahane arayan e, hizmet erbabı bir insan ise elbette onlardan e, talebi onlardan yardım talep etmek suretiyle abdestini alsın namazını bu şekilde kalsın deriz. Evet. Ve yani, Rabbim acil olarak da şifalar ihsan etsin inşallah dedi. Hani, duada da e, bulunuyor. prostat takıldığı anda oradan sızıntı oluyor ya hocam. Çamaşırlarına bulaşıyor mesela. Ben bunu yakın çevremde de görmüştüm evet. birkaç kişi de böyle olduğu için namaz kılamayız falan dediler Şimdi kılmadılar şöyle, da yani şöyle söyleyeyim. bir insanın özür sahibi olması bir şey özür sahibi olan bir insanın vücuduna necasetin ve elbisesine necasetin bitişmesi başka bir şeydir evet. özür sahibi olduktan sonra eğer o necaset vücuduna necaset gelse ve onu temizleme imkanı var ise temizleme imkanı olduğu halde temizlemeden namaz kılması bu caiz olmaz. Evet. Namaza mani miktar oluşmuş ise. Hı hı. Ama yok temizlese de o miktar tekrardan gelecektir. Yani namaz kılmasına fırsat vermeden her daim o arası pislenecektir. Böyle bir durum ise o konuda da artık mazeretli kabul edileceğinden dolayı onu temizlemeden namazını o şekilde kılabilir. O yüzden bunca, bu durumda kişi önce kendi haline bakmalı. Yani benim bu e, idrar sızıntısı veya işte kan sızıntısı. Neticede necistir. Bu şekilde namaz kılmamı manidir. Bunu almam durumunda yenisi derhal gelecek mi, gelmeyecek mi? Eğer geliyorsa gerek yok. O halde kılar ama gelmiyorsa buna göre kendisine bir Dizayn düzenler ve bu şekilde namazlarını kılar. Onu temizler, o şekilde namazını kılacak. Namaz kılmaya engel hiçbir şey Tabii yok ki. değil mi ki. yani o evet. necaset dahi olsa ve ondan başka bir şekilde kurtuluş da mümkün değilse o halde dahi namazını kılacak. Kılacak. Evet. Hocam bir diğer sorumuz da e, ameliyat oldum. Namaz kılarken secdeye gidemiyorum. Ayakta durabiliyorum. da yapabiliyorum. Sorum şu. Namaz kılarken secdeye gitmem gerektiğinde sandalyeye oturup secdeye oturarak yapmam caiz olur mu? Bazıları yerde oturmamın gerektiğini söylüyor. Sandalyede oturmamın doğru olmadığını söylüyor. Hangisini yapmam Şimdi Bu mesele aslında birçok kez gündeme gelen bir mesele. Hatta Diyanet'in dahi bu konuyla alakalı bazı açıklamaları oldu. İşte camilerde sandalyelerin bulunması nasıl bir izlenim, nasıl bir görüntü oluşturuyor. Bu konuda ciddi anlamda üzerine duruldu. Tabii konunun aslına bakacak olursak fıkhi olarak, Namaz bir ibadettir ve bu ibadetin tıpkı diğer ibadetleri gibi rükünleri vardır. Yani olmazsa olmaz olan şartları vardır. Bu rükünlerde kıyam yani ayakta durmak bir rükündür, Rüküye varmak bir rükündür, Secdeye varmak bir rükündür. Ve insan ihtiyari olarak, keyfi olarak bu rükunlardan herhangi birini terk etmeye yetkisi yoktur. Farz namaz için. Evet. Nafile namazda durum biraz daha farklı olacaktır. Ancak bu rükünlerden herhangi birini yapamaması durumunda sadece o rükün mü düşer yoksa rükünlerin tamamı düşer mi? İşte bu konu Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında ihtilaf evet, edilen ben. konulardan bir tanesidir. Hanefi mezhebine göre namazda asli rükün secdedir. Kıyam dediğimiz hmm. ayakta durmak ve rük'e varmak secdeden dolayı rükündür. Dolayısıyla bir insan secdeyi yapamıyor ise yani secde rüknünü ifa etmeye muktedir değil ise kıyam ve ruku rüknü de ondan düşer. Hmm. Ve bu kişinin namazı otomatik olarak imaya intikal eder. Bu Hanefi mezhebine göre ama Şafii mezhebine göre öyle değil. Şafii mezhebinde kıyam müstakil bir rükûn, rükû müstakil bir rükûn, secde müstakil bir rükûndür. İmam-ı Şafir Rahimullah'ın iştihadı bu yöndedir. Bu sebepten dolayı neyi yapamıyorsa onu yapmaz, yapabildiklerini yapacaktır. Hmm. Hanefilerde ise secde ile diğerler arasında bir ayırım vardır. Ha, kıyamı yapamayan kimse rükû terk etmez. Rükû yapamayan kimse secdeyi terk etmez. Ama secdeyi yapamıyorsa kıyamda rükû da olmak, vasfı nihayete ermiştir. Evet. Dolayısıyla... Sual eden kardeşimiz diyor ki ayağında bir ameliyat olmuş. Bu sebeple secdeye Seyde varamıyor, yapamadır. secde yapamıyor. Bu kişi hakkında secde düştü demektir. Hı hı. Secde düştüyse o zaman secdeye tebaiyet yoluyla rükün olan kıyam ve rükü rükünü de düşmüştür. Hı. Bu kişinin namazı imaya intikal eder. İma hı. nedir? İma baş işaretidir. Ancak baş işaretinde... Kişi namazını ima ile kıldığında secdeyi rüküsüne nispetle biraz daha fazla ha. eğilmesi gerekir. Yani rüküye biraz eğiliyorsa secdeye biraz daha hmm. fazla eğilmelidir. Illaki vücudunu hareket ettirmesi şart değil. Baş işareti yeterlidir ama göz işareti olmaz. Hmm. Yapacak. Baş ile bunu yapmak zorundadır ima ile namaz kıldığı zaman. Peki sualde olduğu üzere böyle bir insan, ya ben nasıl olsa rüküyü yapabiliyorum, kıyamı yapabiliyorum. Bunları yapayım da secdeyi yapma durumuma geldiğimde imayla bunu yapsam olur mu? Şeklinde sualle karşılaştığımız zaman bu Hanefi mezhebinde bazı problemlere sebebiyet verebilir. Şöyle ki örneğin kimse ayakta namaza başladı evet. ki buna mani bir durum yok başlayabilir. Rüküyü normal halde yaptı. Hı hı. Şimdi rüküyü normal halde yaptığı zaman her ne kadar o normal olarak yapsa da bu Hanefi fıkhına göre ima ile yapılan bir rüküldür. Yani baş işaretiyle yapılan bir rüküdür. Evet. Çünkü onda normal rükü düşmüştür. Başı eğilmiştir. Neticede vücudunu hı. eğildiği halde başı da eğilmiş olacak. Bu kişinin rüküsü yerine gelir. Sonra bu insan... Sandalyeye oturuyor ve secdeyi yapıyor eğilerek. Evet. Şimdi bu eğilmesi de ima ile bir secdedir. Rükûsü da ima ile bir rükûdur. Ama secde ile eğilmesi eğer rükûsuna nispetle biraz daha yukarıda kalmış ise bu evet. durumda bu kimsenin secdesi sahi olmayacaktır. Olmayacak. Evet. Ama sandalyada değil de yere oturup da eğilirse yani biraz daha o rükûsuna nispetle daha fazla eğilecek olursa bu durumda namazı olacaktır. Hmm. O yüzden böyle bir tehlike söz konusu ise e, en güzeli tabii ki şüphesiz secden mahalline yakın olduğu halde oturmaktır. Yani hmm. insanın teşehvüde oturması, imkanı varsa hmm. ayaklarını, dizlerini kırarak oturur, imkanı yoksa bağdaşını kurar, o da mümkün değilse ayaklarını uzatır. Yani burada o oturma şekli de hocam onu da belirtelim mi? Hani parantez içerisinde e, normal dizlerin üzerine oturabilir. Onda bir sıkıntı yani yok. Yani nasıl rahat oturabiliyorsa yani o şekilde oturabiliyor. Bağdaş bizim oturur. böyle bağdaş kurmaması Fark veya ayaklarını uzatması. Harika, sadece bu faziletle alakalı. imkan ne kadar namaz haline uygunsa o şekilde yapar. O zaman yani diz üstü oturmak daha fazilettir. Elbette tamam. yapabiliyorsa ama yapamıyorsa bağdaş dörde kurulabilir, ayaklarını uzatabilir. Hı. Yani yere oturmak en faziletli olanı. Tamam. Ama bazıları hani ayağındaki rahatsızlığından dolayı yere oturduğum zaman kalkamıyorum, yere oturamıyorum, illaki bir sandalye üzerinde oturmam gerekiyor derse de olabilir. Sandalyede de oturabilir ama bu durumda rüküsünü da imale yapsın deriz. Hmm. Yani normal şekilde rükuya varmasın. Çünkü normal şekilde rükuya vardığı zaman bu rükû hali secde evet. halinden daha düşük kalacaktır. Evet. O zaman namazda secdesi rükûsundan daha aşağı olmadığı için secdesi sahi olmayacaktır. Evet. Bu konu i̇bn Abidin Rahimullah haşiyesinde işliyor. Yani e, Durul Muhtar üzerine yazmış olduğu haşiyesinde bu konuyu işliyor. O yüzden e, burada eğer bu insan ayakta namaza başlasa da rükû yapması gerekiyorsa otursun. Rükûsunu başıyla işaret edilerek yapsın. Secdesini daha fazla eğilerek yapsın. Hmm. Rükûsunu normal yapıyor ise o durumda secdesini o rükûda eğildiğinden daha fazla, daha fazla eğilmesi gerekecektir. Ayakta bu şey yapıyorlar hocam hani rüküyü yaptık. sonra o ayaktayken oturmadan direkt secde yapma gibi bir şey söz konusu olabilir. olamaz. Yani olabilir yani şöyle de olabilir. E, iç, e, sandalyeye oturmadı, bir yere oturmadı. Evet. Ayakta ima kılıyor. Evet. kılıyor. E, normalde kıyamını yaptıktan sonra, kıraatını yaptıktan sonra rüküsünü baş işaretiyle yapar. Hmm. Secdesini biraz, biraz daha fazla aşağı. ileride ha, yapabilir. Ayakta yapabilir. Yani ayakta da tamam. yapabilir. Ama genelde insanlarımız secde yapacağı zaman oturmak istiyorlar. Evet. Oturduğu zaman secde imayla yapıyor bunda bir problem yok ama biraz önce eğer rüküyü normal şekilde yapmışsa bu durumda rükü secdeden daha fazla eğilmiş olacaktır. Kesinlikle. İşte burası problem olur. Hmm. Bu konuda biraz daha titiz davranmak gerekir. Yoksa sandalyede namaz olmaz değil olur yani ima kılındıktan sonra olabilir. Sadece faziletle alakalıdır. İmkan nispetince yerde oturmak en faziletli olandır. Secde mahalline yakın <gülüyor> olması bile. Ama sandalyada da bunu kılıyorsa rüküsünü ima yapsın ki secdesinden daha düşeye gelmiş yani. olmasın. Peki hocam oturarak namazımızı kılıyoruz. Ayaklarını uzatlı bir şekilde veya bağdaş kurdu namazını kılıyor. Bu anda bir yere yaslanması problem olur yani mu? Yani eğer yaslanma ihtiyacı varsa evet. yaslanır. Yani, yani bu ama yaslanma ihtiyacı olmadığı halde yaslanırsa bu mekruh olur mekru tabii olur. ki. Mekruh. Tamam. Yoksa namazın sıhhatine engel bir durum değildir. Evet. Tabii bahsettiğimiz kimse rükû secdede yapamayan kimse. Evet. Yani namazı imaya intikal eden kimseden bahsediyoruz. Hı hı. Yoksa secdeyi yapabilen bir insan için bu söylediklerimiz değil. O durumda neyi yapabiliyorsa onu yapmak zorundadır. Evet hocam. Peki e, bu mezhepler arasında değişiklik gösteriyor dedik hocam. Şafii mezhebinde olan Şafii kardeşlerimize Şafii mezhebine göre rükü yap, yapabiliyorsa rüküyü tam yapacak. Secde yapamıyorsa secdeyi imale yapacaktır. Evet. Dolayısıyla o rükü ima olmadığından dolayı onun daha fazla eğilmiş olmasının bir önemi yoktur. Çünkü hı. rükü yapacaktı zaten. Evet. Hatta yapmakla zorunluluğu vardır yapabiliyorsa. Hmm. Çünkü her biri müstakil bir rükündür ama Hanefi mezhebine göre her biri secdeden dolayı rükündür. Secde eğer yok ise diğerlerin rüknünde düşmüştür. Bazen cami cemaatine büyüklerimiz, yaşlılarımız hani birbirlerine işi işte öyle kılamıyorsan böyle kıl bak. Bizim hocamız böyle söyledi diye e, onlara tavsiyede bulunuyorlar ama orada bazılarında e, mezhep farklı oluyor. Işte. Şafi mezhebinde olan evet. kardeşimiz, Hanefi'de olan kardeşimiz onlarda da dikkat etmek. Aynen da gerek konuda gerekmiyor. dikkat edilmesi gerekir. Tabi e, Diyanet'in bu konu üzerinde çok titizlikle durmasının e, şu tarafı da göz ardı edilmemelidir. Ya bakıyorsun ki dışarıda rahat oturabiliyor, eğiliyor, kalkıyor, her türlü faaliyeti yapabiliyor Torunlarla ama camiye ha yani torunlarıyla yerde oynayabiliyor evet. ama camiye geldiği zaman oradan bir tobura çekip ona oturup o şekilde namaz kılıyor. Ha yani burada biraz problem var. Yani hmm. bu konuyu bu kadar basite indirmemek gerekir. Secde yapabiliyorsan senin sandalyede namaz kılman caiz değildir. Hmm. Sen bizzat secdeni yapmak zorundasın. Onun yapabilip yapam yapamama kararını verecek olan da kişinin kendisidir elbette. Evet. Yani orada herkes kendi vicdanıyla baş başadır. Kendisi bu konuda sorumlu olacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Tırnak mantarı için doktor şeffaf oje gibi bir ilaç yazdı. Bunu ihmal etmeden kullanmamı söyledi. Bu abdeste mani midir? Şimdi şöyle söyleyelim. Abdest alacak olan bir kimsenin abdest uzuvlarında kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkaması farzdır. Tamam. Mesedilecek uzuvda meshetmesi farzdır. Ancak yıkamanın bazı noktalarda düşmesi söz konusu olabilir. Örneğin fıkıh kitaplarımızda bu isabe cebire şeklinde geçen bir meseledir. E, suyun oraya zarar vermesi. Yani abdest uzvunda bir yaranız var. O yaraya su temas ettiği zaman işte yaranız azacaktır veya da tedavi süreciniz uzayacaktır. Hmm. Bu da bir e, zarardır netice itibariyle. Bu durumda o bölgeyi yıkamama ruhsatı vardır. Hmm. Mes etmek gerekir mi? Mes edecektir. Mes de zarar veriyorsa mes de terk ettirir. Hmm. Veya da su altına zarar vermiyor ama oranın iyileşmesi için veyahut da o hastalığın daha fazla azmaması için, yaranın farklı yerlere sirayet etmemesi için sarılması gerekiyor. Ee, ve sarıldığı zaman da altına su ulaşmıyor. Bu durumda onu çözmesi gerekir mi? Bakılır eğer çözmesi zarar vermiyorsa ve çözdüğü zaman tekrardan bir e, sağlık ekibine muhtaç olmadan kendisi onu bağlayabiliyorsa sökücüye gezecektir. Ama yok, o bağlandımı kalmak zorundadır. Çözülmesi zarar veriyor. Hmm. Veya çözüldüğünde kendisi onu bağlayamıyor bir sağlık uzmanına gitmesi evet. gerekiyor ise bu durumda bir meşakkat söz konusudur. Buna cebire denir, ısabe denir. Kırıklarda, çıkıklarda Hı. olduğu üzere bu durumda o bölgeyi yıkamaz. Üzerine mes verme imkanı varsa mes verir. Hatta o da zarar veriyorsa onu dahi terk edebilir. Hı. Şimdi e, burada kardeşimiz diyor ki e, bir Oye. hastalıktan dolayı tınlanma oje mantarı. sürmesi gerekiyor. Oje tarzında bir ilaç. i̇laç. Oje değil. Yani e, görselliğe hitap eden Hı. bir şey değil. Ve bu ilaç anladığımız kadarıyla suyun altına Su ulaşmasını engel yani bir cebire gibi bir isabe gibi bir engel oluşuyor ve bunu kullanmak zorundadır. Bunu kazıması, tekrardan abdest aldıktan sonra yeniden sürmesinde birik bir meşakka söz konusu olabilir. Belki de bu e, doktor tarafından tavsiye edilen bir şey değildir. Bu durumda tıpkı vücudundaki herhangi bir yarayının üzerine sarılmış e, bir bez gibi düşünebiliriz bunu. Bir sargı bezi gibi düşünebiliriz. Normal yerlerini yıkar, üzerine e, yıkamaz zarar vermiyorsa üzerine yıkar veya meseder ki bu bile mecbur değildir e, eğer zarar veriyorsa. Bu şekilde abresini alır namazını kılar. Bazen Ama yeter nasır, ki bu keyfi olmasın. Evet nasır bantlar oluyor mesela onun 3 e, gün boyunca hocam takılı kalması gerekiyor ki onu oradan söksün alsın diye. Aynı şey yani evet. bakın buradaki kural şu hastalığın artması veyahut da tedavi sürecinin uzaması. Böyle bir etken varsa bu kişi için bir mazerettir ve mazeret olması hasebiyle bu insan o bölgeyi sökmek zorunda değildir. Orayı yıkamak zorunda evet. değildir. Dinimiz kolaylık dinidir. Yani bir zorluk söz konusu olduğu zaman ona bir alternatif getirmiştir, bir ruhsat getirmiştir. Yeter ki sen ibadetini yerine getir şeklinde bir ifadeyle karşılaşmışızdır. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. E, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde çalışıyorum ve işimiz gereği taşınmazlar üzerinde sahiplerin talepleri gereği banka adına faizli olarak ipotek tesis işlemini hem hazırlıyoruz hem de tescilini yapıyoruz. Acaba bizim bu işten dolayı bir vebalimiz var mıdır demişler. Şimdi ipotek demek aslında e, borçlu olan kimsenin borcundan dolayı malını satılamaz konulmasıdır. Yani bir nevi rehin kabilindendir. Bu meşru bir borçlu olabilir. Yani ipotekin bizatihi kendisi gayri meşrudur denmez. Örneğin benim size bir borcum var. borcuma veyahut da sizde bir alışveriş yapacağım, borçlanacağım bir güvence olsun diye evimi arsamı, tarlamı veya arabamı satılamaz koyduruyorsunuz Hı. ve bu benim onayımla oluyor. Bu meşru bir iştir. Elbette bunu yapan, resmi makamda yapan kişiler de bu işlemi yapmasında bir mesuliyeti olmayacaktır. Evet. Yani bir insan borcundan dolayı veyahut da borç ilişkisine girebilmesi için karşı tarafa güvence olsun diye malına satılamamaz kaydının getirilmesi ve bu konuda memurluk yapan kimsenin elbette bir vebali yok. Ama bu borç hukukunun oluşumu faizden kaynaklı bir borç hukuku ise bu bir bahsedi yerdir. Yani benim işte bankayla olan diyaloğumda kredi çekeceğim, bu krediden dolayı faizi bir işe bulaşacağım ve bu şekilde ona teminat olarak da bir malıma ipotek göstereceksem bu elbette meşru olmayan bir şey yardımcı olmaktır. Ee, ama burada sual eden kardeşimiz yok ki biz tapu sicilde vazifeliyiz. Bize sadece geldiklerinde bu mala ipotek konulacak veya konulmayacak mal sahibinin onayıyla onun demesiyle biz ona ipotek koyarız veya koymayız. Evet. Ama bu borcun nasıl oluştuğu, nasıl şekillendiği, kime borç olduğu konusunda eğer bir bilgisi yoksa bunu irdelemek zorunda değildir. Evet. Sormak zorunda değildir. Ama bazen şöyle bir şey olabilir işte bunun vereceği bir takım evraklarla bu banka kredisi kullanacaktır. Ha, bu durumda o kişinin günahına yardım edeceğinden dolayı biz yardımlaşmanın günah konusunda yardımlaşmanın da caiz olmayacağını ifade ettiğimizden dolayı bunu yapmamasını tavsiye ederiz. Evet. Ama yok yani mutlak manada benim vazifem mal sahibinin onayıyla kendi malına ipotek koymaksa ben efendim bu ipoteği niye koyduruyorsun? Kime borcun var? Bu borç meşru mudur, değil midir? Bu şekilde bir sorgulama mecburiyeti yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorunuzda da Hocam namaz kılmayan diğer ibadetlerin kabul edilmeyeceği doğru mudur? Bir tanıdığım namaz kılmıyor ama maddi olarak hayır senat yapıyor. Örneğin medrese hafızlık, Kur'an kursu, cam yapım işlerinde parasal destek sağlıyor. Bu yapılan hasenatlar kabul olmaz mı? Boşuna mı yapmış oluyor? Yoksa farz borçlarını ödeyene kadar bu faziletler bir nevi ediliyor mi ediliyor? Evet. Diye sormuş. Tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Yani bir ibadetin sahih olması bir şey, Allah katında makbul olup olmaması başka bir şeydir. Yani böyle bir ibadet Allah kabul eder mi etmez mi? Elbette bu konuda yorum yapabilme liyakatına sahip değiliz. O indallahta olan bir Aynen. şeydir. Ancak şartlarına riayet edilerek yapılmış ise elbette bu ibadet sahiptir ve kişiden mesuliyet düşmüştür. Yani zimmeti fari olmuştur. Şimdi sualde kardeşimiz diyor ki bir ibadeti yerine getirmemek diğer taraftan iyiliklere engel olur mu? Yapılan iyiliklere halal getirir mi? Hı hı. Bu konu aslında e, amel imandan bir cüz müdür değil midir konusuyla irtibatlı olan bir meseledir. Hı. Ehl-i sünnet akidesine göre cumhurun görüşü budur ki amel imandan bir cüz değildir. İman bir şey, amel başka bir şeydir. İman inançtır, akidedir. İnsanın inanması gerektiği şekilde şeksiz, şüphesiz inanmasıdır. Ancak bunun amele yansıması bu konuda ise bunu yerine getirememesi bu insanı iman dairesinden çıkarmaz. Yeter ki bunun farziyetini kabul etsin. Yeter ki onun haram olduğunu kabul etsin. Yani müsbet veya menfi taraftan. Örneğin bir insan içki içiyor. içkinin haram olduğunu kabul ederek yapıyorsa bu insan fasıktır. Bir insan gıybet ediyor. Gıybetin haram olduğunu bilerek yapıyorsa bu insan fa fasıktır. Faiz yiyor ama faizin haram olduğunu bilerek bunu yapıyorsa fasıktır. Ama bir insan faiz yemiyor ama faizin haram olduğunu kabul etmiyorsa bu durum farklıdır. Bu itikadidir. Yani faizin haram olduğu, Kur'an ayetiyle sabit olduğu ona söylendiği halde buna rağmen ben inkar ediyorum, kabul etmiyorum derse bu insan faiz yemese de, faizli işlemle iştigal etmese de iman dairesinden çıkar. Allah muhafaza etsin. Şimdi buna göre namaz farz olan bir ibadettir ama ameldir. Namazın farz olduğuna itikad etmek bu imani bir meseledir. Farz olan namazı ifa etmek bu ameli bir meseledir. Hı hı. Dolayısıyla bir insan namazını kılmaması durumunda sual edildiğinde niçin namaz kılmıyorsun? Ben namazın farz olduğuna inanmıyorum derse sümme aşağı bu insan iman dairesinden çıkar. Ama yok namazın farz olduğuna inanıyorum Biliyorum Allah bunu bana emretti ama nefsime yeniliyorum, mağlup oluyorum, şeytana uyuyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyerek bahane olmaya elverişli olmayan bir takım şeyleri kendince bahane olarak sunuyor. Hmm. Ama zafiyetini de ortaya koyuyor ise bu insan fasıktır. Tabi fasıktır derken yani küfre düşmemesi bu bizim için bir hafiflik değildir. Çünkü namaz imandan sonra en önemli olan bir İbadet. ibadettir. Hatta hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirde insana imandan sonra ilk sual edilecek olan sorunun namaz olduğu ifade edilmiş. Namazdan geçen diğerlerinden geçer, namazda sınıfta kalan diğerlerinde de sınıfta kalacağı ifade edilmiştir. Kemal Efendi'nin bir şeyi vardı hocam, ee, yapmış bir röportaj yapmışlardı onunla. Ee, orada anlatırken namaz üzerine çok duruyordu. Orada şunu belirtmişti, namaz diye güzel kılarsak, hani... E, halledersek inşallah beş vakit namazını düzgün bir şekilde kılarsak Rabbim inşallah diğerlerini kolay geçirecek bizi diye bir iması vardı. Evet. E, onu da buradan hatırlatmış olalım. Aynen bu şekilde ki bununla alakalı zaten Kur'an ayeti vardır. Evet. Mevla Hatice Teala Hazretleri evet. namazınızı dosdoğru kırın ki size söz veriyorum günah işlemeyeceksiniz. Hmm. E, o namaz insanı fuhuşiyattan kötülüklerden alıkoyacaktır. Evet. Yeter ki namaz konusunda geçelim. Tabii bunun ağırlığını bilelim namazın tembelliliğe sevbiyet yani namaz konusunda tembelliğinin doğru bir şey olmadığını bilelim. Ama bunun yanı sıra namaz kılmayan bir insana kafirdir demek bu daha büyük bir yanlış olur. Evet. Tabii bunu niçin söylüyoruz? Şundan dolayı. Evet amel imandan bir cüz değildir ama insanın ahirete giderken yani son nefesinde imanlı bir şekilde gideceğine dair hiç kimsenin bir garantisi yoktur. Evet. Neticede dünyada yapmış olduğu o ameller, o ibadetler onun son nefesinde imanlı bir şekilde gitmesine sebebiyet verecek. Aksi de bunun aksine sebebiyet verecektir. Yani o önemlidir. Evet bir insan namaz kılmazsa fasık olur, kafir olmaz. Ama şunun garantisi yoktur. Son nefesi imanlı kaybedebilir. Hatta ruhul beyan tefsirinde görmüştüm. Bir kısa aktarılır o tefsirde. Şöyle bir şeydi ki bir zat Kabe-i Muazzama'da çok uzun yıllar oldu okuyalım. Kabe-i Muazzama'da bir adamı görüyor, dua ediyor devamlı. Duasında diyor ki Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, imanımı muhafaza eyle. Allahuallem alem teküm minküm ümmü ayeti tefsirinde olsa gerek. Bu zat ona diyor ya dikkat ettim diyor bu duadan başka bir dua etmiyorsun. Nedir yani bir olay mı oldu başka bir dua etmiyorsun sadece bunun üzerine yoğunlaşsın deyince o zat cevaben diyor ki başıma gelen hali sen bilseydin sen de bu duadan başka bir dua Yapma. terenninde bulunmazdır. Nedir diyor başına gelen hal? Diyor işte bizim orada bir Cami görevlisi vardı. Müezzinlik yapardı. İnsanları namaza davet ederdi. Bir gün Sekeratül Mevd'de ölüm döşeğinde yatarken biz de etrafında bulunuyoruz. İşte son nefesinde kelime-i şahit getirerek Allah'ın huzuruna gitmesi noktasında telkinde bulunuyoruz. O esnada bizden Kur'an-ı Kerim istedi diyor. Bir ömür hizmet etmiş. Biz de sevindik. Yani insanları namaza çağırdı şimdi Allah'ın huzuruna gidecek. O Kur'an ile gideyim diye Kur'an istedi. Demesin mi ki şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim? Dedi haşa o şekilde iması olarak gitti. Müfessir Hazretleri diyor ki meğer ki o insan minareye yüksek yere çıktığında insanların avretlerine bakarmış. Bu konuda kendini alıkoymazmış. Bu büyük bir günahtır ama insanı küfre sokmaz. Yani bir insanın avretine bakmak bakmaması gereken yerlere bakmak insanı küfre sokmaz, herhal itikad etmedikçe. Evet. Ama büyük bir günahtır. İbadet mahiyetinde yapılan bir işlemde bundan alıkoymamasında Mevla faturasını ağır ödettirmiştir. O yüzden yani ibadet evet olmazsa insanı hmm. küfre sokmaz ama ibadetin olmaması Allah muhafaza son nefeste imansız gitmeye sebebiyet verebilir. Bu konuda kimsenin garantisi yoktur. O yüzden Rabbim imanlarımızı muhafaza eylesin. Hmm. Hadis-i şerifte efendimiz öyle buyuruyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Hmm. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz. Hmm. Evet, amel imandan bir cüz değildir ama bir insanın yaşantısı amelsiz bir yaşantı olursa gayrimüslimlerin yaşantısından farklı bir yaşantı olmazsa o kişinin ölümünde de kimsenin garanti verme imkanı yoktur. Gelelim sualin cevabına diyor ki namaz kılmayanın diğer ibadetlerinde eğer bu namazı kılmaması e, tembelliğinden kaynaklı olarak e, yani farziyetini inkar sadedinde olmadan ise bu insan fasiktir. Diğer ibadetleriyle alakalı bir şey yoktur. Yani diğer ibadetlerini yerine getiriyorsa onları yerinden dolayı mesuliyetini bertaraf etmiş. Hayır hasanatta bulunuyorsa elbette oradan alacaktır. Hı hı. Ha tabi oradan aldığı kaybettiğine nispetle ölçülecek olursa elbette farz olan ibadetin yanında ne kadar nafile yapılırsa yapılsın. İmam-ı Rabbani Kutsasyonu ifade ettiği üzere okyanusta bir damla su kadar bir değeri bile yoktur. Okyanusa nispetle. Ya namaz kılmayıp kalbimiz temiz olsun hocam. Çok o zaten mümkün yapsak... olan bir şey değildir. Evet, Namaz oldu. kıldığı halde bile kalp temizliliği tartışılırken, namazı hmm. kılmadığı halde kalbin temizliği, yani kalbin temizliğinden kast edilen nedir acaba? Bunu da iyi tespit etmek gerekir. Bir de şeytan aleyhi lanenin herkese karşı silahı farklıdır. Girdiği yer farklı değil mi? Yani girdiği yer farklıdır. Hmm. Farklı yerlerden insanlara nüfuz eder. Bir insan eğer yalan söylemiyorsa, bu güzel bir haslettir. Ama bu ile şeytan onu kandırabilir. Der ki sen yalan söylemiyorsun. Bak falancı namaz kılıyor, yalan söylüyor. Hmm. Filanca her sene hacca gidiyor, yalan söylüyor. Filanca hayır asanat yapıyor ama yalan söylüyor. Sen ondan daha üstünsün. Sen işi bitirmiş Bir insan neyi güzel yapıyor ise onu İslam'ın yegane bir emri olarak algılar ve karşısındaki kişileri onunla yargılar. Yani örneğin bir insan işte... Ee, Hayır hasanat noktasında eee aşmışsa o konuyu güzel halletmiş ise karşısındaki kişi onunla yargılar. Kan kıyafet konusunu aşmış ise karşısındakini onunla yargılar. Yeme içme noktasında helale dikkat ediyor, şüpheye dikkatli, şüpheli olan şeylerden kaçınıyorsa karşısındaki kişinin onunla yargılar. Bu doğru bir yargılama değildir. İslam bir bütündür. Tek bir e, olmak yani tek bir mesele olarak bakmak Doğru. İnsanın birçok yerde yanlışa düşmesine sebebiyet verecektir. O yüzden şeytanın hileleri çok farklı Hı. farklıdır. Onun bu hilelerini öğrenmek lazım, bilmek lazım ve ona bu hileye yapacak fırsat vermemek gerekir. O yüzden kalp temizliği şudur budur bunlar zaten pek bilinecek şeyler değil. Bizden istenilen neyse onu yapmamız gerekir. Bizden istenilen ibadetlerdir, namazımızdır, Doğru. orucumuzdur, zekatımızdır, hacımızdır. İşte bu gibi hayır hasanatlarımızdır. Bunları yerine getireceğiz. He, kalbimiz temiz değildir. O indi Allah'ta belli olacak şeydir. Onun örçecek bir mikasımız zaten elimizde yok. Neye göre temizdir? Hı hı. Dediğimiz gibi yalan söylemesin, gıybet edersin. Gıybet etmezsin, işte ne bileyim oruç tutmazsın. Oruç tutarsın, başka işte insanların yapılan alışveriş muamelelerinde faizi işlem yaparsın. Evet. Yani bir yerden temiz gözüküyorsun ama diğerden öyle bir kirletirsin ki o temizliği de bertaraf edecektir. O yüzden netice olarak amel imandan bir cüz değildir. Ee, namaz <gülüyor> konusunda sınıfta kalan bir kimsenin diğer şeylerden kendisini koyması da bu da aslında şeytanın insana hilelerinden bir tanesidir. Kişi şey diyorsun ki ya şu ibadetlerini biraz düzen ver hacca gideyim ondan sonra. Niye hmm. hacca gideyim ondan sonra? Çünkü bir bütün olarak görüyor. Yani ben birini yapamıyorsam hiçbirini yapmayayım oysa bir şeyin tamamı ter yapılamıyorsa tamamı terk edilemez evet Tamamını yapamıyorsan da tamamını terk etme. Yapabildiğini yapmakla insan mükelleftir. Bu konuda da inşallah şeytana fırsat vermeyelim. İnşallah. Namaz hani son nefesimize çok etki yapıyor hocam iman bu şekilde veya ölümümüzün ne kadar güzel olmasına kadar çok etkiliyor. Ramazan şerifte işte son 28. gününde üst komşumuz vefat etti. Şöyle ki Rabbim rahmet eylesin. E, güzel bir ölüm nasip olduğuna 5 vakit camisine namazında Yaşın. niyazında olan bir kardeşimiz. 30 küsur yaşlarda genç bir kardeşimizdi. E, evde tek başınaydı o gün. E, nöbet geçiriyor ve nöbet geçirdikten sonra e, vefat ediyor. E, şunu gördüm ki namazına dikkat eden bir kişi bu tip şeye dikkat eden bir kişi e, eve biz çilingiyle girdik. Girdiğimde e, vefat ettiğini gördüm. yani O şekilde karşılaştım kendisiyle. Baktım ki sofrada daha yemeği duruyor. Hani daha orucunu bile açmamış, açmamış. yani. Biz oruç açtıktan sonra eve girebildik. Öyle haberimiz oldu girdik. Ee, ama bir baktım ki orada Yusuf yatmış, vefat etmiş. Daha orucunu bile açmamış. Oruç bir şekilde Allah Rabbine hocam. ulaşmış. Yani işte bir namaz kılmanın veya insanlara karşı iyilik yapmanın, hayır hasenatta bulunmanın da ne kadar büyük bir nimet olduğunu, karşılığını evet. Mevla hani belki üzücü gibi görünebiliyor. Hani genç yaşta vefat etti. Ama çok güzel bir şey. Ama e, o bakıyorsunuz hocam, orucu bir şekilde vefat etmiş. Yani bilmiyorum karşılığında hani oruçlu kişi cennette oruç açtırılır evet. diye biliyoruz. Şöyle ki yani bir insan nasıl yaşarsa elbette öyle gidecektir. Evet. Ee, yani zahir olarak bakıldığı zaman evet tek başına öldü, genç yaşta öldü gibi geliyor Hı -hı. ama her öleceğiz. Bundan kaçış yoktur. Evet. O ki her halükarda öleceksek o zaman o ölümümüzün güzel bir ölüm olması Hı -hı. konusunda gayret etmemiz gerekir. Ee, hani şöyle bir şey var, insanlar ölümü hep kendinden uzak görür. Daha ölecek yaşta değiliz şeklinde. Evet. Bu genci için de böyledir, yaşlı için de böyledir. Oysa doğduğumuz andan itibaren ölüm yaşına girmişizdir. Biz şu anda ölüm yaşındayız. Ölüm anı her hmm. an gelebilecektir bizim. Dolayısıyla ölümü nasıl karşılamak istiyorsak, hallerimizi o yönde e, yönlendirmemiz gerekecek. Evet. Yani nasıl olsa daha yaşım geç, nasıl olsa hasta değilim. Çünkü herkesin kendinde bir bahanesi vardır. Yaşı genç olan yaşını, yaşlı olan efendim bak ayakta yürüyebiliyorum, ayakta yürüye, yürüyemeyen işte bak yatalak değilim, yatalak olan ağrım yok diyerek bir şekilde ölüm anını kendine kondurmuyor. Hmm. Yani hala ölüm zamanının geldiğini düşünmüyor. Oysa doğduğumuz andan itibaren hepimiz ölüm yaşındayız her an ölüm kapımıza gelebilecektir. O ki o her an gelebiliyorsa ona her an hazırlıklı olmak gerekir. Hı. O da nasıl olacak? Hayatımızı komple tamam olarak bir bütün olarak İslami bir hayat dizaynı yapmakla. Hı. Rabbim bu konuda cümlemize muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Ee, bununla programımızın sonuna gelmiş. bulunuyoruz. Son olarak neler söylersin? Aslında dedik Rabbim hal ve hayatımızda bütün hal ve hareketlerimizde İslami doğrultuda bir yaşantı, İslam yaşantısını tatbik edebilmeyi rasib Bahsettiğiniz kardeşimize ve diğer ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Ailelerinde sabrı, cemiller ihsan eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok Rahat teşekkür olsun. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.